İki pot daha Ben görüyorum Evet Ben yokum Üç az Uf, Benden iyi <gülüyor> Çok güzel Bob şanslısın Sobaya birkaç odun daha atayım Mart ayı için hava biraz fazlaca soğuk Dışarlarısı kaç derecesin Bob? Sıfırın altında 45-50 derece var Ama bunun benim için bir sakıncası yok Çünkü pokerde şansım çok iyi <gülüyor> Bana kalırsa 40 dereceden fazla değil Baksanıza kapının üstündeki buzlar çözülmüş Eksi 50 falan olsa buz tabakası daha kalın olur Girin Burada bir doktor olduğunu söylediler Doğru söylemişler Uzaktan geliyorum Ta boyunun kuzeyindeki ırmakların birleştiği yerden Bu havada ölmeden nasıl geldin Doktor benim neniz var Düştüm doktor Elimin üzerine Bakın nasıl sıçtı so Çok ağır Tamam tamam anladım İzninizle baylar çok sürmeyecek Elinizi masanın üzerine koyun şöyle Çok mu kötü doktor Hayır hayır sadece bir Adele burkulması Bunun için 150 kilometre yol yürümenize gerek yoktu Şimdi sizi göz açıp Katıyıncaya kadar iyileştireceğim Nasıl olur Nasıl olacağını iyice bakın da Bir daha böyle bir şey olduğunda kendi kendinizi tedavi edersiniz ee, Ne yapıyorsunuz doktor Kımılda mıyım İşte oldu Şimdi biraz dinlen sobanın başında Beş dakika sonra hiçbir şeyin kalmadığını göreceksin Evet devam et Trot. Kağıtları dağıtma sırası sende Doktor sizin bu yöntemi tıpta kullanabilecek kadar iyi bir kareteci olduğunuzu bilmiyordum <gülüyor> Yavansınız doktor Doktor bir an için adamın parmağını başka bir şeyle karıştırdığınızı almıştım. <gülüyor> Elimde satır olduğunu varsayıp tavşan yanısı ha? <gülüyor> Harikasınız doktor Hadi canım hadi büyütüyorsunuz basit bir şey işte Bir daha burkulursa kendisi de yapabilir Doktor borcum ne kadar? Para istemez burası muayenehane değil Ah, sıra sende Bob oynasana Çok iyi bir insansınız doktor Adınız nedir? Ne meraklı adam <gülüyor> Lindy'dir doktorun adı Doktor Grant Lindy Kendimi iyi hissediyorum Çok teşekkür ederim doktor eh, Ben gideyim artık ee, Akşam oluyor geceyi burada geçirin isterseniz Hava koşulları yolculuk için pek uygun değil <gülüyor> da fazla ol. bir hatamız var Evet baylar son turu atıyoruz Çukuru kimin kazacağı az sonra belli olacak Biz bu oyunu bitiremeyeceğiz galiba Girin Ne istiyorsun? Bir dakika boh, adam konuşabilecek durumda değil Yüzü buz tutmuş, yardım ederim ona ee, Şöyle oturun bakalım Burada e, Burada bir doktor olduğunu duydum ayo, ayo, benim için değil, benim için değil Küçük pek o da bir arkadaşım için gerekli Bir panterin saldırısına uğradı Vücudunun tümü parça parça Uzakta mı küçük Beko dediğin yer? Buraya 200 kilometre kadar. Olay ne zaman oldu? Üç gün önce. Durumu çok ağır demek. Sağ omzu parçalandı. Kaburgalarında bir sürü kırık var herhalde. Bütün vücudu pençelendi. Bir iki yarayı diktik, damarlarını iplikleyip birleştirdik. Ama en derin yaraları neresinde? Karnında. Bana kalırsa... Yaraları dikmeden önce sinek zehiriyle dezenfekte ettik. Elimizde yalnız adi iplik vardı. Şu ana kadar ölmediyse bile anlattıklarınıza göre uzun süre dayanamaz. Hayır, hayır, hayır. Yanılıyorsunuz, dayanacaktır. Benim doktor bulmaya gittiğimi biliyor. Biz gidene kadar yaşayacaktır. Eminim bundan. Rocky, ölüme kafa tutacak kadar güçlü bir adamdır. Batıl inançlar kangreni önleyemezsin. Ayrıca çalışmıyorum bugün sıfırın altında 40 derece soğukta bir cesetle karşılaşmak için 200 kilometre yolu tepemem özür dilerim. Benimle geleceğinizi sanıyorum doktor. Bir cesetle değil, sizin yardımınıza çok ihtiyacı olan yaralı bir insanla karşılaşacaksınız. Bakın bu yolculuğu bir hiç uğruna yapmış olmanızdan dolayı üzgünüm. Ee, siz de geceyi burada geçirip yarın geri dönmekten başka yapacak bir şey kalmıyor. Hayır doktor, hayır. 10 dakikaya kadar yola çıkıyoruz. Yok canım. Neden yola çıkacakmışız Neden ee, Yola çıkmak zorundasınız ondan Çünkü oraya varmak bir hafta bile sürse Arkadaşım yaşayacak Sonra karısı yanında Ağlayıp sızlamakla vakit geçirmeyip Biz gidene kadar kocasının yanında Yaşaması için elinden geleni yapacak Akıllı bir kadındır Ve kocasını çok sever Onun için canını bile verebilir Anlattıklarından çıkardığım sonuç değişmedi Arkadaşın şu anda yaşamıyor Bire karşı on torba altına bahse girerim ki Bu harika kadın kocasını yaşatacaktır Hadi gidelim doktor Kızam suyun kenarında Hazırlanmanız için size on dakika yeter sanıyorum Beni dinlemiyorsunuz Ay, Gelirken yolu temizlediğimden dönüşümüz daha kolay olacak İki bilemedin iki buçuk günde orada oluruz Hadi doktor Ben köpeklerin yanına gidiyorum On dakika sonra dışarıda buluşalım Hı. Hiç böyle bir adam görmemiştim. Arkadaşını çok seviyor evet. olmalı. Ne yapacaksınız doktor? Gidecek misiniz? Çantamı getirir misin Tommy? <gülüyor> Arkadaşınız için ölümü göze alıyorsunuz demek. <gülüyor> Henüz adınızı bile bilmiyorum. <gülüyor> ee, adım Dol doktor. Tam Dol. Arkadaşının bir panterle boğuştuğunu söylemiştin yanılmıyorsan. Evet doktor. Aslında bu kadar soğuk bir yerde pantera rastlamak çok tuhaf. Ben Amerikan aslanı olduğunu tahmin ediyorum. Bizim oralarda panter denir onlara Oregon'da bu hayvanlardan birkaç tane vurmuştum Son derece yırtıcı olurlar Ama bu kadar büyüğünü görmedim Canavar gibi bir şeydi inanın Nasıl yolunu şaşırıp da buralara kadar gelebilmiş bilemiyorum Evet anlıyorum ee, Onu kurtaracaksınız doktor Sizi göz açıp kapayıncaya kadar rakinin yanına ulaştıracağım Onu kurtaracaksınız İşte doktor İlk mola yerine geldik Burada biraz dinlenebiliriz Size sıcak bir çorba hazırlarım Bu kulübede yaşayan kimse var mı? Hmm, hayır doktor hayır İhtiyar Bertöley'in ölümünden sonra Gelip geçenin konağı oldu Aa, İçeride her şey var İhtiyarı herkes severdi Onun için kimse dokunmaz eşyalarına ee, Ben sobayı yakayım Siz dinlenin doktor dinlenin <Gülüyor> Uzun zamandan beri bizim kulübeden dışarı çıkmamıştım İşte şovayla hazırladım Buyurun doktor Çok beceriklisin Doğum Bense şanslı olduğumu düşünüyorum Neden Sizi bulduğum için Dağın başında bir doktor Ben doktor bulabilmek için daha birkaç yüz kilometre yolu göze almıştım Say doktor Bu dağın başında ne arıyorsunuz Ben mi hmm, Buralara gelen ilk doktor sizsiniz Neden ...birinden mi kaçıyorsunuz? Kaçmak mı? <gülüyor> Yalnız kentlerdeki insanların değil... ...buradakilerin de doktora ihtiyacı var. Ama bir doktor için... ...ne birim ...yaşanacak yerler değil ki buralar... E, ...bir nedeni olmalı. Sen yaşıyorsun ya buralarda. Bir doktor niçin yaşayamaz? Ben buralarda doğdum, buralarda büyüdüm. Başka bir yer görmedim ki... ...ama bir doktor kentte okur... ...ve orada yerleşir, çalışır. Öyleyse... Diyelim ki birinden kaçıyorum. Pek kaçacak birine de benzemiyorsunuz doktor. <gülüyor> Belki de altın aramaya geldiniz. Sanmıyorum. Bir doktor altını bulanlardan para kazanabilir. Parayı aldırış ettiğinizi sanmam. Kimi zaman bir şeyi yitirirsin dostum. Ve yitirdiğin şey çok önemlidir. Yaşamın anlamı her şeydir. Ondan sonra artık hiçbir şey fark etmez. New York'ta ya da Paris'te ya da ne bileyim, Cenevre'de olmak ya da Yukon'da olmak. Sevgiliniz başkasıyla mı evlendi doktor? Hadi yola çıkalım doğ. Yeterince dinlendik. Torba içimi ısıttı. Bugün 15 saat yürümüşüz doktor. Çok iyi. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hm, duydunuz mu doktor? Duydum da. Sıcak kuzey rüzgarı bu Yani nehir boyunda temizlik değil mi Evet evet Rüzgar nehrin kıyısında daha da şiddetlenir Bir iki dakika içinde her şeyi silip süpürür Doktor Doktor hemen gitmeliyiz Hiç zaman geçirmeden Sen köpekleri kızağa bağla ben kampı toplarım Peki doktor Elini çabuk tut hmm. Fırtına yaklaşıyor Tamam tamam tamam, tamam. Ee, Yorgun olduğunuzu biliyorum Ama hemen gitmezsek ölebiliriz ee, durun bakalım durun. Ee, oldu işte. Ben hazırım doktor Ben de hazırım Siz kızağa geçin doktor Yok yo, buna gerek yok köpekler çok yorgun ee, 30 kilometre sonra boğazı açacağız. Ondan sonrası önemli değil Irmak kıyısından 15 kilometre ötedeki eve kolaylıkla varabiliriz tamam, doğ, tamam anlıyorum Şimdi önüne bak sen ee, Dönüşünüz çok kolay olacak doktor Raki iyileştiği anda Bir gün içinde sandalla evinize dönebilirsiniz Bastığınız yerlere dikkat edin doktor Buzlar çatırdamaya başladı Köpekler çok güç durumda Siz de çok yoruldunuz doktor Kızağa girip biraz kestirseniz Boşuna konuşarak enerjini tüketme doğ evet. Su yükseliyor Çok geçmeden buzlar suyun yolunu tıkar Ve yarım saat içinde 30 metre yükselir nehir Hiç zaman kaybetmeden tepelere tırmanmalıyız Doğ Öndeki iki köpek sulara gömüldü evet. Onların peşinden kızakla sürükleniyor Hemen itlerini kes Evet çok zor doktor Yapılabilecek bir şey yok Gerekli malzemeleri kızaktan almaya bakalım Bir tarafımız sularla çevrili. Bir buz dağcının üstünde kaldık doktor Kayalara doğru sürükleniyoruz doktor Hazır olun Şu karşıdaki buz parçasını atlamaktan başka çaremiz yok Hadi doktor i̇şte Sıra size doktor Çabuk olun ha, Bravo doktor Başardık Koca buz parçası nasıl da gömüldü sulara Hiç hoşuma gitmeyen bir ölüm biçimi bu eh, Doktor ben ayı postlarıyla öteki malzemeyi yükleniyorum Tamam tamam ötekileri de ben alırım eh, Tepeye vardığımızda işimiz kolaylaşmış olacak Hadi bakalım ileri Çok becerikli bir adamsın Doğol. Yemek harikaydı. Afiyet olsun doktor. Ayrıca dayanıklığın için de seni kutlamak gerekir. Doğrusu çelik gibi bir bünyen var. Kimim benim mi? Yok canım. Siz asıl Raki'yi görünce şaşıracaksınız. Ben köylüyüm. Bacaklarım sağlamdır. Ama onun yanında benim sözüm bile olmaz. Ha, sahi onu soracaktım. Kaza nasıl oldu? Eh, o korkunç kaza. Rocky'nin bitmez tükenmez çılgınlıklarından birinin sonucu oldu O gün ben Baltama kayın ağacından sağlam bir sap yapmak için ormana gitmiştim Dönerken ayı tuzağa kurmuş olduğumuz yerden çığlıklar geldiğini duydum Evet Oraya vardığımda Rocky kardeşinin Tuzağın başında kahkahalarla güldüklerini gördüm Niçin gülüyorlardı? Ah bir bilseniz doktor Büyük bir panter tuzağa düşmüştü Hı -hı. Bizimkiler ...küçük bir sopayla hayvanın burnuna dokunarak eğleniyorlardı. Sanıldığı kadar eğlenceli bir oyun değildi bu. Korkunç öfkelenen bu hayvan... ...ağzından salyalar akıtarak inmiyordu. Sadece arka ayağından bağlı olduğundan... ...her an tuzaktan kurtulması mümkündü. Kardeşi oyunu kesmek istedi. Rocky karşı koydu. Sonrasını anımsamak bile istemiyorum. Yarın bırakma, doğru. Evet. Ee, Rocky... ...küçücük bir sopayla hayvanın burnuna doğru uzanırken... ...kolunu kaptırdı. Panter pençeleriyle kola öyle sarılmıştı ki... ...Raki'yi geri çekmenin imkanı yoktu. Bir süre alt alta üst üste boğuştular. Nihayet Harry bıçağını... ...Panter'in boğazına sapladığında... rakip perişan haldeydi. Deli mi bu herif? Bunların üçü de delidir. Kardeşiyle aralarında... ...hangisinin daha tehlikeli işler yapabileceği... ...konusunda yarışma vardır... Geçen bahar birbirleriyle iddiaya tutuşup buzların sürüklendiği bir girdaba alarak dakikalarca yüzdüklerine tanık olmuştum. Üçüncü kim? <gülüyor> Üçüncü Raki'nin <Rocky> karısı. <gülüyor> evet kadın da onlardan aşağı kalmaz. Raki engel olmasa yapmayacağı çılgınlık yoktur. Ama Raki karısını çok sever. Tarlada ağır işlerde çalıştırmaz onu. Beni ve bir başkasını bu yüzden işe aldı. Zengindirler. Yanlarında çalışanlara iyi para öderler He? Ne yapıyorsunuz doktor? Böyle kaçıklar için yola devam edemem Para da istemem Geri dönüyorum hayır, hayır. Hiçbir yere gidemezsiniz doktor hmm. Bir yere geri dönmek için yeterli yiyecek yok Sonra neredeyse eve varmış sayılırız Kulübe şu dağların arkasında Sizin için nehir yoluyla dönmek çok kolay olur Açık konuşayım doktor Sizi bırakmam Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin Peki dostum İstediğin gibi olsun sağ ol doktor sağol ee, Ayrıca sizden özür dilerim Siz benim sözlerime kulak asmayın Köpekleri yitirdiğimizden bu yana Biraz sinirlerim bozuk da İlaç verdiniz mi Krasik'ten başka bir şey vermedik Bu ses Aman tanrım Olabilir mi Hepiniz dışarı çıkın Odun kesin su taşıyın ne yaparsanız yapın ama dışarı çıkın Ben kalabilirim sanıyorum Durum çok ciddi karısıyla konuşmak istiyorum Ama ben kardeş. Biliyorum ya. biliyorum gene de çıkmanızı istiyorum Hadi heri, çıkalım Demek Rocky Strange bu ha? Konuşsana. Söyleyecek bir şeyin yok mu? Peki öyleyse. Ben konuşayım. Şu yataktaki... ...benim için bir yabancıdır. Kilometrelerce yol katettim. Ölümden döndüm. Şu anda yorgunluktan ölü gibiyim. Otur, otur. Otur şöyle karşıma ayakta durma. Ee. Ne yapmayı düşünüyorsun Lindy? Geri dönmeden önce bir şeyler yiyip biraz da dinleneceğim tabii. Sorumun karşılığı değil bu. Yaralı için ne yapmayı düşünüyoruz? Hiçbir şey. Onu ölüme mi terk edeceksin? Ee, amacın onu öldürmek sevdiyeceğim yok. Ama istersen onu iyileştirebilirsin. Öyle düşünmek seni rahatlatıyor mu? Sen iyi bir doktorsun. Daha önemlisi iyi bir insansın. Bu yaşlı dünyamızda kadın kaçıranların cezalandırılması... ...çok eski ve yaygın bir gelenektir. Yok. Haksızlık ediyoruz. Raki beni kaçırmadı. Kendi isteğimle gittim. Senin için bir anlamım kalmamıştı. İçimde sevinç... ...dudaklarımda mutluluk şarkısıyla ona koştum. Hatta... ...onu benim kaçırdığımı söylemek daha doğru. Ama aslında ikimiz de birbirimizi istiyorduk. Birlikte kaçtı. Çok güzel bir açıklama. Bakıyorum geçen zaman zekanı kurnazlığını geliştirmiş Sakıncalı mı bu Akıllı bir kadın iyi sevgili olamaz mı? Neden olmasın çok iyi olur hem de Öyleyse beni kınamamalısın Sonunda hep kadınların istediği olur Biliyor musun Şu genç adamı da küçük bir mantık oyunuyla Ağına düşürmüş olman beni şaşırtmıyor Bu, bu, bu söylediklerine inanıyor musun Özür dilerim Sözlerini geri alıyorum Güzelliğin onu ya da başka bir erkeği büyülemeye yeter. Ben de bir zamanlar o güzelliğin büyüsüne kapılmıştım biliyorsun. Belki de hala o düşten uyanamadım. Kim bilir. Cenevrek Gölü'nü anımsıyor musun? Anımsamaz olur muyum? Mutluluğu orada buldum ben. Göz açıp kapayana kadar geçen akıl almaz bir mutluluktu o. Hiç olmazsa anısı kaldı Lindey. Anılar... O zamanlar birbirimiz için yaşamayı çok anlamlı bulurduk. <gülüyor> Bakıyorum beni büyülemeye çalışıyorsun yeniden. Sinirlisin. Hayır hayır sadece aptal aşık durumunda olmayı sevmiyorum. Bu yorucu güç yolculuğa bir yabancı için katlandım. Ya ne sanmıştın? Karımın aşığını tedavi etmek için yerimden kımıldar mıydım acaba? Anlıyorum. Ama şimdi buradasın. Ölümle pençeleşen bir zavallının yanında. Ne yapmayı düşünüyorsun linde Hiçbir şey. Biraz önce söyledim yapacağımı. ...bana dünyanın en büyük kötülüğünü yapan biri için... ...ne diye kendimi yoracakmışım. Ee, yardıma ihtiyacınız var mı? Çıkın, bir kova su getirip kapının önüne bırakın. Peki doktor. Şimdi... Yo, yo, yo, yanlış anladın. Sadece ellerimi yıkayacağım. Bak dinlerinde... Geçmiş unutabiliriz. Derhal işe başlamazsan... ...durumu kardeşi her yeri anlatacağım... Seni öldürür. Hatta doğu bile bu işi yapabilir. Bir işaretim seni öldürmesi için yeterlidir. <gülüyor> çok komik. Demek beni tehdit ediyorsun. Beni tanıdığını sanır. <gülüyor> Bak Linde. Ayrıca beni öldürmekte elinize ne geçebilir? Bunun Raki'ye ne yardımı dokunabilir? Ölmesini istemiyorum onun. Ölmemeli. Anlıyor musun? Ölmemeli. Onu çok seviyorum. Sizin gelmenizi beklerken... başucunda korkunç günler geçirdim. Onu kurtar Lindey. Yalvarırım onu kurtar. sinirlesin Biraz uzan şöyle. Birazdan bir şeyin kalmaz. Erkek olsaydım bir pipo içmeni öğütlerdim. Sinirlerine çok iyi gelir. <gülüyor> Demek... ...onu bu kadar çok seviyorsun. Evet. Çok seviyorum. Onun için ölebilecek kadar. Anlıyorum. Bir süre düşünmem gerek şimdi Yalvarıyorum Her bir bir hikayesi vardır bilmem duydun mu Genç güzel bir kadınla aşığının hikayesi Adam güzel kadınların peşinde dolanan serserinin biridir Senin raki gibi Ayrıca birlikte yaşadıktan sonra bir gün kadını bırakır Kadın adamı senin Çenevre Gölü kıyılarında bana duymuş olduğun duygularla bağlıdır Bırakılmanın acısı güzel kadını bitirir Aradan on yıl geçer Bu arada adam kör olmuştur Ah öyküyü bölme lütfen Evet Adam kör olunca yeniden kadına sığınır Yaşamı sönmüştür adamın İyi bir ressam oluşunun da hiçbir değeri kalmamıştır Ama kadın gene de mutludur Gözlerini yitiren aşığı Onun solmuş kırışmış yüzünü göremediğinden Onu eskisi gibi güzel sanmaktadır Öykünün nasıl geliştiği önemli değil. Öyle bir yere geliniyor ki... ...kadın bir ilaç buluyor. Bu ilaçla aşığının gözlerini ovarsa... ...adam yeniden görebilecektir. <Gülüyor> Durun anlıyor musun? Kadın sevgilisine gözlerini... ...yaşama sevincini geri verirse... ...onu yeniden kaybedecek. Sonunda kadın... ...beş gün düşünür. Altıncı gün... ...ilacı sevgilisinin gözlerine sürer. Nasıl? <Gülüyor> Beğendin mi öyküyü Lendim. Peki peki öyleyse sana bir soru Raki'ye duyduğun sevgi Öyküdeki kadının davrandığı biçimde Davranmana neden olacak kadar güçlü mü Evet dersem Diyebilir misin Neden olmasın Onun için kendini feda edebilir misin Örneğin onu bırakabilir misin Evet Böyle olmaz Magdi İsteyerek benimle geleceksin Onu tamamen iyileştirirsen Evet Senden ne istediğimi anlıyor musun Magdi Yeniden karım olacaksın Evet Yardıma ihtiyacım olacak Söyle kardeşine gelsin gelsin. Kaynar su gerek Çantamda bir yığın sargı bezi var ama yeterli olmayabilir Sargı bezi hazırlayın Şu köşedeki masayı pencerenin önüne getirin Üstünü iyice temizleyin ha Bayan siz bana hemşirelik yapacaksınız Üzerinize temiz bir önlük bulun Dinlensen artık Bir haftadır gece gündüz demeden çalışıyoruz Sağ ol Ege Biraz dinlenmeyi hak ettim gerçekten Onu kurtardın Bu önemli değil Fakat kalacak değil mi Hayır hayır Onu yalnız iyileştirmekle yetinme için Eski gücünü kazandıracağım ona Kısa bir zaman sonra tüm deliliklerini yenileyebilecek Ayıları kovalayıp panterlerle boğuşabilecek Ve eskisi gibi kadınları büyüleyebilecek Nasıl Hoşuna gitti mi ha, Anlaşmayı unutma Artık onunla yaşamayacaksın Anlaşmayı unutmadım Tamamen iyileştir onu Eski gücüne kavuşsun istiyorum İstediğin olacak Önce senin istediğin sonra da benim Doktor Kardeşime ne kadar çok uğraşıyorsunuz. Sonunda onu öldüreceksiniz. Bırakın olduğu gibi kalsın. Yaşayan bir sakat sağlam bir ölüden iyidir. Çıkın. Çıkın dışarı. Bir daha da benim doktor olarak yeteneklerimi kabullenmeden adımınızı atmayın buraya. He lütfen. Hadi. Kardeşinizi kurtarabilmek için tüm hünerimi, bilgimi harcıyorum. Farkında değil misiniz bunun? Yaralının hayatı pamuk ipliğine bağlı. Basit bir yanlışın bile onun yaşamına mal olacağını bilmeniz gerekir. Şimdi gidin ve... Kardeşinizin eski gücüne kavuşup yeniden tüm deliliklerini yapabilecek duruma geleceğine inanmadan buraya ayak batmayın Çık be sere dinle onu yanvarırım ne diyorsa yap Yapacakmış ama güvenmek Şimdi Rakin'in kolu çok kanıyor Fena fena Söyle şu salaklara hemen tavşan bulsunlar bana Çok sayıda tavşan gerek Her tarafa tuzaklar kursunlar Kaç tane gerekebilir? 40 tane, bin tane, 40 bin tane ne kadar yakalayabilirlerse. Raki bu kadar güçlü olmasaydı daha ilk ameliyatlarda durumu kötüleşebilirdi. Ama artık gücü kalmadı. Şimdi umudumuz tavşan kemiklerinin onun kemiklerinin yerine tutmasında dayanacaktır. Raki yenilmez, ölümü bile yenecektir. Güzel Raki düzeliyor Birkaç güne kadar kendine gelir Emeklerimiz boşa gitmedi Evet Lindey Kollarını oynatmaya başladı Yüzü de canlandı eh, Artık gelecek hakkında konuşabiliriz sanıyorum Magdy ee, e, e, e, Evet e, Tabi Lindey Nasıl istersen İlkin yasal işlemleri yerine getirmek gerekiyor Yeniden evlenmeden önce sen Raki'den boşanmalısın Bu iş bittikten sonra da ver elini Cenevre Hı? Ne dersin Gene Cenevriye gider miyiz Sen bilirsin Yok yok öyle olmaz Meggie. Bunu benim kadar sen de istemelisin Enter. Evet evet anlıyorum Bu kahrolasıca heriften ne buldun da beni bıraktın Zengin olduğunu biliyorum ama Bizim de iyi bir yaşantımız vardı Yılda kırk bin dolara yakın para kazanıyordum Belki sarayınız yoktu ama Hiçbir şeyimiz de eksik değildi Bugüne kadar düşünerek bunun karşılığını bulmuş olman gerekirdi Lindy bütün zamanını hastalarınla geçiriyordun Beni unutmuştun hmm, Bütün kadınlar bundan yakınır zaten Sanki keyfim için çalışıyormuşum gibi B Bunları konuşmanın ne yararı var Peki ya şu adam Raki O da zamanını pantelerin peşinde koşmakla geçirmiyor mu Sana hiçbir şeyi açıklamak zorunda değilim Ama Şu kadarını söyleyeyim Aşkı hiç kimse tanımlayamaz Aşk tanrının bir lütfudur ...sadece anlayabilenler için... ...boş sözler bunlar... ...bak Lindey... ...birkaç hafta önce... ...sen bana bir öykü anlatmıştın... ...şimdi bir öyküde ben sana anlatmak istiyorum... ...evet seni dinliyorum... ...bir zamanlar Vancouver kalesinde... ...hastın körfez işletmelerinin yüksek memurlarından biri... ...oranın Anglikan kilisesinin papazıyla durmadan kavga edermiş... ...papaz... Kalenin mutfak temizlik öteki küçük işlerinde çalıştırılmak için yerli kadınların kullanılmasına karşı çıkmış. Ve bu işten sorumlu olan işletme memurunu İngiltere'ye şikayet etmiş. Aslında bir baron olan memur. Bunun nedenlerini araştırmadan şikayette bulunmanız tuhaf deyince. papaz kendisine şu karşılığı vermiş. İneğin kuyruğu aşağı doğru sarkar. Ben neden aşağı sarktığını araştırmam. Durumu olduğu gibi gör. Bütün zeki kadınların canı cehenneme Sonunda taşı gediğine koyarlar her zaman Lindey Sana bir şey sormak istiyorum Nedir Niçin geldin Seni buralara Bu sefil Glondark ülkesine iten sebep nedir Beni buraya getiren sebepler En başta Senden sonra yaşamın anlamsızlaşması Ve bunun ardından Şaşkın arayışlar yalpalamalar Sürüklenmeler Aa Bak buralarda paranın önemi yok Parayı yedirecek kadın da yok. Bu beni rahatlatıyor sanıyorum. <gülüyor> Doğru değil bunlar. Ben ana ediyoruz. Seni suçlamıyorum. Kim bilir belki de başka türlü olamazdı. Bir ara Colorado'ya yerleşmeyi denedim. Ama hastalarım rahat bırakmadı orada da. Kendileri gelmeseler bile mektup telgraflarıyla beni çağırıyorlardı. Sonra Seattle'a gittim. Fakat orada da aynı dertle karşılaştım. Her şey yeniden başlayabilecek kadar güçlüydü. Çok büyük bir engel vardı. Mesleğim. İyi bir doktor olmanın beni mutsuz ettiğini söylesem insanlar bana güleceklerdir Petrol zengini milyarder Bay Ransom hasta karısını tedavi etmem için özel treniyle ayağıma kadar getirdi Ameliyat başarılı geçti Yazacak başka bir şey bulamadıkları için gazeteler bunu dillerine doladılar Sonrasını tahmin edersin kutlamalar, çağrılar, iş önerileri falan filan Eyvallah, Bütün bunlar bir doktorun düşlerine girebilecek denli güzel şeyler Usanmıştım artık ve sonunda Klondike'a geldim Yukon sahilinde küçük bir kulbede kafamı dinliyordum Bir gün çevrede edindiğim birkaç ahbapla poker oynarken Tom Dov gelip beni buldu Söylesene Megdi Bu iyi mi oldu kötü mü ee, Şey İstersen bir şey söyleme Çünkü pek içinden çıkılabilecek gibi değil Bir yanda çok sevdiğim bir adam ölmek üzere Öte yanda Belki şu olabilir Koca ülkede benden başka Rocky'i iyi edebilecek doktor mu yok Neden onlardan biri değil de ben Gel de çöküşün içinden Bunların bir anlamı yok Lindey Rocky eleşince istediğin olacaktır Hey Doğal Artık Rocky'nin yatağını güneşli havalarda dışarı koyabiliriz Çok uzun zamandan beri güneşi göremedi o Harikasınız doktor Bu güzel haberi hemen Harry'e ulaştırmalıyım Bugün her zamankinin Üç katı odun kesecektir sevinçten Anlaşmamızdan söz etmenin zamanı geldi sanırım. Hayır olmaz. Henüz zamanı değil. Ona anlatmamız gerek ama. Siz kadınlar neyi ne zaman yapacağınız hiç belli olmaz. Şimdi zamanı. Değil. Şimdi izin ver bana ne olur. Ona her şeyi anlatmalıyım. Yaptığım işin yarım kalmasını istemiyorum. Raki tamamen iyileşmeden hiçbir şey söylemeyeceğim. Henüz kolu iyi değil. Eski gücünü kazandıracağım koluna. Yeniden inceleyip gerekirse kemiğin iyi kaynamamış bölümlerini kesip çıkaracağım. Birkaç gün daha sürersin. Ne yazık ki kloroform tükendi Bu tedavi için biraz dişini sıkması gerekecek Ama o bu acıya dayanacaktır Çünkü boğa gibi dayanıklı bir bünyesi var Haftalar geçti Lindey Rocky iyileşti Artık ona gerçeği söylemeliyiz Hayır daha değil Ben söyleyeceğin zamanı sana bildireceğim Önce onunla geyik avına çıkacağız Hadi doktor Biraz çaba gösterin dostum Yoksa geyikleri kaçıracağız ah, Bittim Rocky Ben artık devam edemeyeceğim Yapmayın doktor daha bir tek geyik bile bulamadık hmm, ah. Kendini nasıl hissediyorsun Kaşıntı Adalelerin de çekilmeye de baş dönmesi Falan yok ya Hiçbir şeyim yok doktor Dolu bir tabanca gibiyim Siz bir kahramansınız doktor Bunu hiç kimse ya, Büyütüyorsunuz Rocky Gerçekten tamamen iyileştiniz artık Yalnız bir ya da iki kış boyunca yaralarınız soğuktan etkilenecektir. Ama daha sonra o da geçecek. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum doktor. Tanrı tanıktır ki paramparça olmuş vücudumu eski durumuna getirerek gerçek bir mucize yarattınız. Bunun önemi yok. Önemli olan bir insanın canının kurtulmuş olması. Doktor siz çok ünlü bir olmalısınız. Size rastlamamız büyük bir şans. Belki dostum ama bu da o kadar önemli değil. Şimdi sizi son bir sınavdan geçireceğim. Şu karşıda gördüğünüz dağlarda bir kaynak varmış Oraya kadar üç gün içinde gidip gelebilirseniz Tamamen iyileştiğinize inanacağım Bu gece burada kamp kuralım Yarın sabah erkenden yola çıkarsınız Peki doktor Benim için çok keyifli bir yolculuk olacak bu Hazırlanman için sana bir saat süre veriyorum Magdy Bu arada ben kayıyı hazırlayacağım Raki üç günden önce dönemez Harry ile Dov geyik avına çıktılar Bu akşam ırmak yoluyla benim elime varırız Bir hatta sonra da dağısında oluruz <gülüyor> Linde, sanıyordum ki... Ne sanıyordun? Senden vazgeçeceğimi mi? Ne kadar merhametsiz davranıyorsun Linde'yi. Raki'ye veda bile edemeyecek Bir not bırak ona. O zaman her şeyi açıklamam gerekir. Bu ona karşı bir haksızlık mı olur? Evet, ona yazmalıyım. Yazdığını okuyabilir miyim Megdi? Böyle bir şey isteyebileceğini hiç düşünmedim. Evet okuyabilirsin. Her şeyi içtenlikle anlatmışsın. Onu çok sevdiğin için yapabilecek... ...başka hiçbir şey olmadığını anlayacaktır. Şimdi hazır mısın? Evet hazırım. Megdi. Bir dakika Sana aylar önce buraya yeni geldiğim günlerde Anlattığım öyküyü anımsıyor musun Evet Gerçekte o öykünün sonunu anlatmadım sana Kadın elindeki iksirle Adamın gözlerini iyileştirince Onu kaybedecekti Fakat o sırada bir mucize daha oldu Ve kadın eski güzelliğine kavuştu Aşığı gözlerini açınca Karşısında bu harika kadını buldu Ve sevinç çığlıkları içinde Kadına sarıldı <Gülüyor> Yüreğim dayanmıyor Magdi sen de çok güzel, yürekli, akıllı bir kadınsın. Öykümüzün sonunu tahmin ettin sanıyorum. Raki'nin kolları uzun süre boş kalmayacaktır. Ne? Ona selamımı söylersin. Lindey, Lindey. Bana düşen büyük sevginize saygı göstermektir Magdy. Ve ayrıca sandığından daha fedakar olduğumu gösterme fırsatını da bulmuş oluyorum böylelikle. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum. Çok Hiçbir şey söylemene gerek yok Magdy Senin mutluluğun beni de mutlu edecektir Lidbey Sağol Lidbey Hoşçakal Magdy Güle güle Aa Magdy Raki'ye söyle Bana güvenip de panterlerle filan boğuşmaya kalkmasın Beni aradığında Klondike'da bulamayacaktır Eski bir aşk hikayesinin sonu adlı oyunumuzu dinlediniz Şimdi Türk halk çalgılarından ezgiler dinleyeceksiniz